33. konu, Ben-i Müslüman olması ve İbni Abbas'ın dımam hakkındaki sözleri, İbni Abbas der ki, dımam devesine binip doğruca kavmine gitti, etrafında toplananlara ilk söylediği söze kötüdür lat ve uzza, oldu, onlara ey dımam, biraz yavaş ol, sonra alaca hastalığına tutulur, cüzdama yakalanırsın, delirirsin, dediler.